Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala'ya hamdü senalar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehl-i beytine, ashabına kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'yi birleyecek Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın sünnetine tabi olacak ve tabi olmayı dert edecek bütün müminlerde Allahü Teala salat ve selam eylesin. Bugün inşallah kardeşler geçen hafta başlamış olduğumuz dersi bitirmiş olma anlamında aynı konuda devam edeceğiz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a bildiğiniz gibi cihadın müsaade edilmiş olması bağlamında cihad kavramı üzerinde birkaç kelam etme gereğini ifade etmiştik. Ve has cihat kavramının kimileri tarafından içinin boşaltılıp tamamen başka bir anlam ile anlamlandırıldığını ve dolayısıyla onların ifrata gittiklerini yine aynı zamanda cihat kavramının kimileri tarafından da anlamının tamamen had ve sınırı aşacak şekilde başka bir takım anlamlar ile eşdeğer kılınmış olması, haddin ve hududun bilinmemiş olması ve dolayısıyla cihat ekseninin sapmış olması hususunda aşırıya gidenler. Onlar için ifade etmiştik. Ve cihadın mahiyeti hususunda ne yapmıştık? Özellikle dört aşama olduğunu ifade etmiştik. Peygamber aleyhissalatu vesselama, cihadın artık müsaade edilmiş olması durumunda cihad için dört tane aşama vardır demiştik. Bunlardan birincisi hangi aşamaydı? Sabır aşamasıydı değil mi? Direnme aşamasıydı ve müşriklerden yüz çevirmiş olma aşamasıydı ve bu aşamanın içerisinde farklı hikmetlerin olduğunu ifade etmiştik. Bunun ile alakalı olan ayetleri zikretmiştik. Daha sonra kardeşler ikinci aşamasına gelmiştik ki ikinci aşama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmesi Medine'yi şereflendirmiş olması ve Medine'ye geldikten sonra küfrün ve kafirlerin artık Müslümanlar gitti kafamız rahat diye kenara çekilmemiş olmaları ve Müslümanlar için yani Medine'deki yeni oluşmuş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğindeki İslam devleti diyebileceğimiz o mahiyetin aleyhine her türlü propagandayı yapmaktan geri durmadıklarını görüyoruz. Bu Müslümanların yani muhacirlerin Mekke'de bırakmış oldukları mallara el koymak şeklinde olsun. Hicret edenlere hicretten alıkoymak şeklinde olsun. Her türlü tabiri caizse gavurluğu yaptılar. Tahammül edilemez bir olaydır. Bu Bugün de böyledir. Yani ee, dün mesela bir yerdeydik işte şehitlik ve şehadet kavramından falan konuşuldu Buna gecesine gitmiştik bir yere şehit ve şehadetten bahsedildi işte vatan sevgisinin imandan olduğu ki böyle bir hadis söz konusu değil yani şehit kime denirdi efendim çok affınıza sığınıyorum yastığının altında ahlaksız dergileri barındıran, namaz kılmayan, orucu adeten tutan, dışarıya saldığın zaman, affedersiniz, karı kız peşinde koşmuş olmaktan geri durmayacak kadar ahlaksız olan, diline küfrü, müziği ve her türlü çirkefliği ulaştırmış olanların şehit olması, efendim onlar ile beraber e, bulunduğun zaman imanını artırmak, bir tarafa imanı korumak için elinden gelen ortaya koyman gerektiği, ve bunun ile beraber bu şehadet ya da şehit kavramının, mücadele kavramının hangi mahiyette ortaya göz önüne çıktığı hakkında konuşuldu. Orada konuşulurken şu fark edildi. Yani bugün Türkiye'de misal, yani her türlü gavur gavurluğu yapabiliyor. Her türlü küfür kendi düşüncesini söyleyebiliyor. Yani komünizm ve komünist olan her türlü düşüncesine hakimdir. Orada onu da söyledim. Çok havanızda sığınıyorum. Yani eşcinsellik denen pisliği bile biliyorsunuz. Yani hak olarak kabul edecekler, onlar bile konuşuyorlar, problem değildir. Efendim ateizm denilen Allah Azze ve Celleye inkar boyutuna varacak olan her türlü ideoloji ve izim rağbet görür, rahatlıkla konuşur, yazarlar ederler, eğilirler. Yani alabildiğine bütün gavur veya cahiliye sisteminin her türlü düşüncesi savunursunuz, ama Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hüküm, Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu toprakta hakim olmalı dediği zaman hemen vatan hainliye geliyor. Yani tahammül edilemez bir şey oluyor. Ee, i̇nsanlar Allah Azze ve Celle'nin hükümleri karşısında Allah'ın azabının peşinden gelmemiş olması hasebiyle biraz cüretkar davranıyorlar. Bu gavurların ve kafirlerin en belirgin hasretlerinden bir tanesidir. Değil mi? Yani eğer ki bugün misal e, diyanet kendisi bile e, nasıl diyelim kafir olan, doğrudan ateist olan efendim hiç din ile iman ile alakası olmayan insanların bile cenazesini kıldırmayan bir imamı anında görevden atmaktan hiçbir şekilde ne yapmayacak geri durmayacaktır. Çünkü onların kavramı farklı bir kavramdır. Ya da İstanbul'da e, hoca tabelaya günün ayeti diye işte e, Hristiyanlar ve kafirleri Hristiyanlar ve Yahudiler dost edinmeyin ayetini yazmış ise ve oradan da Hristiyanlar ve Yahudiler şayet geçiyorlarsa İstanbul turistik memleket diye o hocayı ne yapar? Diyanet bekletmez anında uyarır mı görevden atar. Yani bu cüretlik bu yani Allah Azze ve Cile'nin hükümlerine karşı insanların hatta İslam'ı getireceğini söyleyen rezillerin bile bunda geri durmadığını görüyorsunuz. ki onlar bile ne yapıyorlar? Küfrü sevindirmiş olma adına Müslümanlar için her türlü çirkefliği ortaya koyarlar. Ve Müslümanları gariban ve vazlum bilirler. Medine'de de böyle oldu. Yani alabildiğini her türlü Yahudilik var, Hristiyanlık var, kafirlik var, bilmem nesi var, pisliği var ama Allah Resulü Aleyhi Salatu Vesselam gibi ve sahabe gibi o insanların içerisinden çıkartılmış o pırıl pırıl olan insanlar problem görüldü ve her türlü propaganda ile Onları kötü göstermiş olmak, engellenmiş olmak mücadelesi devam edildi. Ve sonra Müslümanların mallarına el konuldu. O ilk aşama bitti kardeşler. İkinci aşamada Allah azze ve celle cihada izin verdi. İkinci aşama cihada izin verilen aşamadır. Yani saldırı değil, savunmadır. Allah azze ve celle mesela Haç suresinde Haç suresinin 40 39 ile 41. ayetlerinde şöyle buyuruyor kardeşler. Bu ilk inmiş. Yani cihat ile alakalı, savaş ile alakalı indirilmiş ilk ayettir bu. Buyurdu ki Rabbimiz: "Uzrine dillazina yuqatiluna bi annahum zulimu ve inna Allah ala nasrihim laqadir." Zulüm görmüş olmalarına karşılık kendisin kendileriyle savaşılanlar yani Müslümanlar, yani muhacirler yani Müslüman olduğu için kendi üzerlerine karşı diğerlerinin azgınlık yaparak, aşırılık yaparak saldırganlaştıkları onların diyor savaşmalarına izin verilmiştir. Ve innallaha ala nasrihim kadir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Ellezine onlar öyle ki uhricu min diyarihim bir gayri hak. Haksız yere yurtlarından çıkartıldılar. İlla ey yekulu Rabbun Allah Rabbimiz Allah'tır demekten başka da hiçbir suçları yoktu bu insanlara. Ve levle defu Allah'in nâse ba'dahum bi'ba'd Allah'ın bir topluluğu başka bir toplulukla gidermiş olması söz konusu olmasaydı Allah'ın toplumlar hakkındaki indirmiş olduğu sünneti geçerli olmasaydı Allah'ın adını zikredilmiş olduğu her türlü mekan ki bunlar mescid olabilir, manastır olabilir, havra olabilir, yerle bir edilirdi ki oralarda Allah'ın adı çok bolca anılır anılır Allah azze ve celle kendisine yardım edene şüphesiz ki yardım edecektir. Kendi dini için gayret gösterene yardımını gösterecektir. Allah her şeye güç getirendir, kavi olandır. O iman edenler ki kendilerine yeryüzünde bir imkan verecek olursak namazı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten nek ederler. İşlerin sonu da Allah'a kalmıştır. İşte bu ayet kardeşi cihada ilk e, olarak müsaadenin edilmiş olduğu ikinci aşamadır. Bazı alimler üçüncü aşamayı şu şekilde zikrederler. O da bir önce ifade ettiğimiz gibi savaşanların dışında başkalarıyla savaşılmış olması nehyedildi derler bazıları. Yani bu ayet ile beraber mesela Bakara suresinin 190. ayetini getirir bazı alimler. Allah-u Teala bu ayetinde وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah'ın yolunda savaşın. اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Size karşı savaşanlarla siz de savaşın ve sakın haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez diyorlar Bazıları bu kayıdeden savaşmayanlara karşı hiçbir şekilde yaptırımın olmayacağını söylerler. Bunu da üçüncü aşama olarak sayarsak kardeşler dördüncü aşama gelecek ve dördüncü aşama bugün İslam'ı küfre karşı savunan yani daha doğrusu küfre karşı İslam'ı savunma misyonu kendisinde bulan Müslümanlar içerisinde Efendim e, İslam'ı aydın olarak kafirlerin muhatap kabul ettikleri, çünkü onları muhatap kabul ederler. Çünkü ancak onlar o kafirlere muhatap olurlar. Kafirler bizle muhatap olamazlar. Onlarla muhatap olurlar devlet devlet statüsünde. Çünkü onların istediği İslamı da onlar ortaya koyacaklardır. İşte. Bu bağlamda geçen hafta bir parça üzerinde durmuştuk. Yani Kur'an bize yeter mantığıyla öyle çıkanlar da dahil olmak üzere Müslümanların birçok kesimi bugün aydın olanlardan kast ediyorum tabii ki güya aydın ileri gitmişlik fikirde ilerlemişlik iddia edenlere kast ediyorum İslam'ın bu dördüncü aşamasını oradan kaldırırlar kardeşler. Bu dördüncü cihadın bu dördüncü aşaması onların Kur'anında yoktur. Nedir bu dördüncü aşama? Dördüncü aşama artık top Fitne ortadan kalkıncaya kadar kafirlere karşı savaştır. Bu dördüncü aşamadır. Tövbe suresi indiğinde bunun ile alakalı bütün hükümler getirildi kardeşler. Özellikle Tövbe suresinde yine Ehli kitaptan olanlara karşı hangi hükümler e, uygulanacak? Zimmilerin hükümleri, zimmileri biliyorsunuz değil mi? Zimmiler Müslüman olmadığı halde İslam ve etinde yaşanmış olan anlaşmalı olan kişilerdir. Mesela Allah Azze ve Celle... Bakara Suresi'nin 193. ayetinde bu dördüncü aşama için der ki ki vakatihum hatta la takuna fitne ve yekuna'd dinu Fitne ortadan kalkıncaya kadar ve din ancak Allah'ın oluncaya kadar yani hüküm, hükümranlık, insanlara yön veren inanç sistemi, hayat felsefesi Allah'ın indirmiş olduğu İslam oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer onlar vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur bilesiniz. Yani zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur bilesinizden kasıt ne demiştik? Hatta geçenki Fetul Mecid dersinde işlemiştik. Dinleyen kardeşleri hatırlarlar. Biz küfürle problemimiz yoktur demiştik. Değil mi? Zalimlerle problemimiz vardır. Küfür devam edecektir. Küfürle, biz insanları illa Müslüman olacaksınız diye bir dert ile Hiçbir şekilde fiil ortaya koyamaz. İster Darül İstanbul olsun, ister Darül Harp olsun, hangi ortam ya da durum olursa olsun. Böyle bir derdimiz yok bizim. İlle Müslüman olacaksınız diye bir iddia söz konusu değildir. Bu dünyada dediğimiz gibi onlara kafir olma hakkını tanıyan Rabbi Tebareke ve Teala'nın onlara tanımış olduğu bu gavur olma hakkını biz Allah adına geri almak gibi ücretimiz yok. Ama zulüm olunca... Zulüm ortadan kalkacak diyor Allah Azze ve Celle. Yani öyle zulmü ortadan kaldıracaksınız ki o kafirler bile kendi benim hükmümün dışındaki hükümler altında zulüm görmekten ne yapacaklar? Kurtulacaklar. Kafir olsalar bile. Dolayısıyla zulüm ve zulümün ortadan kalkmış olması. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Herakül yazdığı mektup vardı. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İmanet kurtul diyordu. Müslümanlar için olan hak senin içinde var. Ama eğer ki Müslüman olmazsa, yani hüküm olarak İslam'ı kabullenmez ya da bizim hükümlerimizin oraya inmiş olmasına, uygulanmış olmasına eğer ki bu insanlara rahmetin ve adaletin inmesine engel olursan bil ki sen ve senin bütün çiftçilerinin yani halkının bütün günahı senin sırtının, senin boynunadır der. Ve mesela o zulmü İslam'ın oraya ulaşması için gerekli olan mekanizmanın işlemesine engel olan zulmü ortadan kaldırır cihat. Yoksa cihat kafiri ortadan kaldıran bir olgu değildir. Cihat hükmün adaletin yeryüzüne yayılmış olması kafir kafir olarak kalsın. Değil mi? Hristiyan hristiyan olarak kalsın. Mecusi mecusi olarak kalsın. Zimmi zimmi olarak kalsın. Önemli değil. İstediği inançları yaşayabilirler. Ama ne yapacaksınız? Allah'ın adaletinin uygulama olarak kafirlere bile uygulanmasına engel olamayacaksınız. Ve ey iman edenler, kim buna engel olmaya kalkarsa onlara karşı ne yapın? Mücadele edin. Dolayısıyla İslam'ın döneminde hiçbir zaman Müslümanlar cihad ettikleri ya da savaşmış oldukları topluluklarda insanlara karşı, kafirliklerine karşı bir mücadele içerisine girmemişler. Sadece tebliğ etmişler, davet etmişler. İman edenlere ne güzeldir. Tabii ki dert dava budur. Eğer öyle değilse ya zimmidir ya cizye verecektir ama yeryüzü Allah'ındır ve Allah'ın indirmiş olduğu bu hükümler yeryüzüne adalet saçacaktır. Ve cihat Allah'ın emriyle insanın buluşmuş olmasına engel olan olguların ortadan kaldırılmış olmasıdır. Cihadın adı budur. Yani vahiy Allah'ın ayetidir. İnsan Allah'ın diye bir ayetidir. İki ayetin arasını ayırmış olan ya da engel olanlara karşı onlarla nasıl gerekiyorsa söz ile ise söz ile, mücadele ise mücadele, tenkit ile tenkit nasıl olursa olsun onları ortadan kaldırmış olmaz aşamasıdır ve dördüncü aşamada Bakara suresinde bu okuduğumuz ayet fitne ortadan kalkacak diyor Allah Azze ve Celle yani şirk ve zulüm insanları kötülüklere sürükleyen ideolojiler ortadan kalkacak o ideolojileri savunan zalimler de ortadan kalkacak Değil mi? O zalimler. Yani misal atıyorum kafadan. Hiçbir sınır tanımayanlar. Geçen hafta biraz 2. Dünya Savaşı'ndan hafiften biraz bahsetmiştik. Ya Ondan önceki derste çok kısa bir şekilde geçmişti. Yani 2. Dünya Savaşı'nda şu Avrupa'nın haline bir bakın. 2. Dünya Savaşı'ndan ne, ne insanlar öldürülmüş? Hitler'e falan suçlar da yani e, sonuçta Hitler kaybettiği için artık suçlanmaya başlamıştır. Yoksa Hitler kazanmış olsaydı Bugün Hitler'i suçlayanlar suçlanan durumunda olacaktır. Yani böyle ama aralarındaki işlemiş oldukları savaş hukukuna bir bakın. Rezil ve rüsvaylık almış başını gidiyor. Stalin'i biliyorsun değil mi? Mel'un. Stalin'in şu görüşü var. Stalin diyor ki benim askerlerim diyor. Benim askerlerim ta Rusya'dan kalkmış. Efendim Stalinberg var orada. Bir de Normandiya mı vardı asıl 2. Dünya Savaşı patlak üyedi. Ta oralardan gelmişler Avrupa'ya. Hitleri ortadan kaldırmak için oraya kadar gelmişler. E bunlar diyor tabii ki diyor insan oldukları için oradaki bütün kadınların hepsi bunlardır diyor. Yani bunlar daha doğal. Ne vardır ki diyor rezil. Düşünebiliyor musun? Yani benim askerim oraya kadar gelmişse diyor senin çoluğunu, çocuğunu, hanımını her türlü rezil iştedeki kullanma hakkıdır diyor ya. Yani. Hakkıdır. Şu savaş ahlakına bir bakar mısınız ya? Ve bu insanlar bugün düşünce olarak da yön verenler. Batı da aynı şekildedir. Almanya'nın Fransızlara yaptığına bir bakın. Yani insanlara yaptıklarına bir bakın. Ben 3-5 görüntüyü koydum mide kaldırmıyor. Ki benim midem de sağlam olduğu halde benim midem bile kaldırmıyor. Ya Rabbi bu ne? Ne biçim bir işte çaput gibi insanlar. Yani yapılır mı bu insana diyorsun ama bunlar savaşın gereği olarak normal görüyor. İkisi de normal görüyor yani. Yani o ona yaptığı zaman normal diyor. Savaşta bu gerekli. O da ona yaptığı zaman bu normal diyor. İdeolojileri gibi savaşları da rezillik. İdeolojileri gibi savaştaki ahlakları da rezillik. Her türlü rezillik almış başını gidiyor. Ve bu düşüncenin sahibi olan insanlar İslam'ın sebepsiz de olsa başka bir topluluğa karşı cihat sevdasıyla adaleti götürmüş olmasına İslam'daki diğer milletlere karşı olan saldırganlık adına böyle bir düşünceye giriyorlar. Ve bizim içimizden de bir takım kendi çıktığı kabuğa tüküren, ya da kendi beslenmiş olduğu e, tabağa tekrar kusan ahlaksızlar misali İslam'da böyle bir cihat yoktur diyorlar İslam'da böyle bir cihat yoktur ya bizim utanılacak neyimiz vardır ki evet Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar İslam'ın hakim olduğu her bir dönemde cihat kesilmelere yani e, siz söyleyin kopukluklara rağmen devam etti edilmedik neresi kaldı ki değil mi? Uzak doğudan tutun, Çin'den tutun da Avrupa'nın göbeğine kadar tutun da ta Endülüs'e varıncaya kadar tutun da yani bunlar ırkı başka, rengi başka dili başka hepimiz yani bugün Arakan'daki Müslümanın diliyle bizim dilimizin ne alakası var? Yani bir Arap'ın diliyle efendim Bosna'daki dili ne alakası var? Yani bütün Müslümanlardaki bu mücadele ruhuna bir bakın hangi birisinde halka karşı bir zulüm olmuş ki? var mı? Yani halka bir zulüm var. mı? Burayı işte Allah nasip ederse kelime kelime sihir kutuplarında ne yapacağım? İşleyeceğim kardeşler. Yani cihadın anlamı ve maksadını yakalamış olmuş, yakalamış olma babında burası çok önemli. Yine Allah azze ve celle Bakara Suresi 216'da buyurdu ki kardeşler. Ve <gülüyor> katilul müşrikine kaffeten kema yuqatilunkum kaffe. Kafirler ve müşrikler size karşı nasıl toplu halde savaşıyorlarsa siz de onlara karşı toplu halde savaşın. Ve alimü enne Allahu ma'al ve bilin ki Allah sakınanlar ile beraberdir. Cihadın da emredildiği ayetlere bir bakın kardeşler. Yani cihadın dahi emredilmiş olduğu ayetlere bir bakın. Hemen hemen cihada teşvik eden ayetlerin çoğunda yine de arkasından haddinizi bilin, sınırınızı aşmayın gibi ifadeler arkasında Rabbimiz tarafına indirilmiştir. Yani bu da burası özellikle bahsettiğim bugün cihad ediyoruz diye tabiri caizse önüne geleni asıp kesen ahlaksız cihad kavramının içerisini boşaltıp saçma sapan kendi içlerindeki hevesi ya da kendi içlerindeki tabiri caizse vahşiliği değil ne derseniz değil. Yani bunun adı e, hariciliğe vardıktan sonra haricilikten başka bir şey değildir. Yani vahşilikten başka bir şey değildir bunu yapacak olsanız bunu yapacak olanlar ayetlerin sonundaki bu ifadelerden işte vazgeçenlerdir cihat kavramının içerisi boşaltanlardır Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Hayber günü ki ifadesini biliyorsunuz değil mi Hazreti Ali'ye çok önemlidir gerçekten çok önemlidir yani sadece bunu bile kafanızda alın yani sadece burası kulağınıza küpe olsun ve bu şekilde İslam'ın cihat algılanmasının bu hadis ile çıkartırsınız Aktarmış olan rivayette neydi? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Hayber'in fethedildiği gün hani Hayber kuşatıldığı efendim kalesi var. Hayber'in kalesinin arkasında kimler var? Yahudiler var. Hangi Yahudiler bunlar? İslam devletine ve Müslümanlara ihanet etmiş. Her türlü entrikanın içerisine girmiş. Müslümanlara karşı müşriklere her türlü gerek casusluk gerek ihanet babından her türlü fitneyi ortaya koymuş. Sonra Medine'den de sürülmüş. Bir kısmı onlardan geliyorlar. Hayber'de hala orada da durmuyorlar. Yani alabildiğine. Müslümanlara karşı nefret babında belki Arabistan Yarımadası'nda en azılı olanlar. Yani işlerinde öyle bir azılılık var ki nasıl diyebiliriz? Safiye annemiz değil mi? Safiye annemiz radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselam hanımı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim mustarık Gazvesine gittiği zaman orada esir düşmeden önce kendisi diyordu ki hani bir rüya gördüm diyordu. Yani bir rüya gördüm. Rüyamda diyor gökten ayın indiğini ve göğsümden kalbime doğru içeriye doğru yerleştiğini gördüm. Ve bunu diyor babama anlattım diyor. Babam diyor bana öyle bir tokat vurdu ki diyor ben babam çok severdi beni diyor ben yere uzandım. baba ne oldu deyince babam diyor bana dedi ki Lanet olsun sana. Sen o Muhammed'e gelin gideceksin dedi diyor bana. Rüyam'ı böyle yorumladı diyor. Çünkü onlarda bildiğin gibi biraz bilgi vardır onlarda. Yani bunu dahi biliyorlar. Yine babasıyla amcasının konuşmasını detayına girmiyorum kopma olmasın diye. Hani babasıyla amcası yine Medine'de biliyorsunuz öleleri vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşuyorlar. Hatta kızına diyor ki sen git. Beni Kuleyza'dan yine var. Kızına diyor ki sen git. Bu da diyor ki ben merak ettim. Babam beni niye uzaklaştırıyor kendisinden diye. Perdenin arkasından dinledim. İkisi konuşuyor. Biri dedi ki, abi kardeş, bu gerçekten bize vaat edilen peygamber bu mu?'' Öbürü dedi ki, ''Vallahi o.'' ''E peki ne yapacağız? İman diye ''Hayır.'' dedi. ''Bu bizden gelmediği için vallahi savaşacağım onunla.'' dedi. ''Bizim soydan gelmedi.'' dedi. ''Ben onunla savaşacağım.'' dedi. Yani alabildiğine, Allahu u Teala'nın ayetinde dediği gibi, ''İstehkanı, buna kanaat getirdikleri halde, babalarını bildikleri gibi, seni dedikleri halde bütün nefretle beraber her türlü gavurluğu yapıyorlar.'' Ve artık fitne almış başını gidiyor. Her türlü. Resulullah aleyhissalatü vesselam orayı kuşatmış. Kuşatma devam ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yarın diyor bu sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah onu sever. Resulü onu sever. O da Allah ve Rasulünü sever. Hazreti Ömer radıyallahu anh bildiğiniz gibi hayatımda hiçbir zaman diyor yönetici olmak, öne çıkmak Allah şahit diyor, hiçbir zaman içimden geçirmedim diyor. Ama ne zamanki Resulullah aleyhissalatü vesselam yarın bu sancağı öyle birisine vereceğim ki o ne yapacak? Allah ve Rasulü onu seviyor, o da Allah ve Resulü sevecek ve Allah onun eliyle fethi nasip edecek. Hazreti Ömer diyor ki sabaha kadar diyor Resulullah'ın etrafında döndüm duran durur çadırın etrafında. Beni görüşün de bana versin. İstedim diyor. Orada önde olmayı istedim. Sancağı almayı istedim. sancağ bu değil. O ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'da ne var? Belge var. Allah Rasulunu sever. Ve sabah oldu diyor. Herkes beklerken kendisine de verilsin diye Resulullah Ali nerede dedi diyor. Ali radıyallahu anh. Dedi ki Allah'ın Resulü Ali gözünden şikayet ediyor. Gözler rahatsız. Efendim çapaklanmış işte iltihap toplamış. ve Velhasıl gözünden rahatsız. Çağırın dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve elini diline sürerek tükrüğüyle oğdu ve dua etti. Allah Azze ve Celle Hazreti Ali'nin gözlerine kolaylık verdi, şifa verdi ve eline sancağı verdi. Tabi Hazreti Ali radiyallahu anh için de gurur verici bir şey biliyorsunuz. Çünkü e, bugün biz Hayber'in Fatihi dediğimizde aklımıza Hazreti Ali geliyor. Bu büyük bir gurur. Aynı zamanda Allah ve Resulü seviyor, başka bir gurur. Ve Hazreti Ali radiyallahu anh Oradan aleyhissalatü vesselam'a kuşağı alıp insanlara çıkartırken Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ona söylediği söz cihattaki dengeyi ifade eder. Ya Ali dedi. Ey Ali. Ey Ali. Buyur Allah'ın Resulü. Bil ki dedi. Allah'ın senin elin ile bir kimseyi hidayete iletmiş olması göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin senin olmasına hayırlıdır. Yani o anda söylenecek söz değil mi bu? Hiç kimse beklemez o anda öyle bir sözü. Çünkü o an göğsü kabartmanın zamanıdır. Değil mi? Yani artık fetihi müjdelemenin zamanıdır. Fetih için efendim e, neşitler yakmanın zamanıdır. Şiirler döktürmenin zamanıdır. Resulullah hayır diyor. bak. Ey Ali ne olursa olsun onları yine Allah'ın dinine çağır. Yani savaşa gidiyorsun. Savaşmışsın, kuşatmışsın. Savaş devam ediyor ama orada bile hala onları Allah'ın dinine çağır. Eğer mümkün ise bil ki senin değil şu Hayber'in fethi, Hayber'in fatihi lakabını alman değil Hayber'i, değil Arabistan'ı bütün dünyayı, gök ve yerin senin olmasından sen bunları fethetmenden ise bir itişi ya. senin vesile olman daha hayırlıdır. İşte cihat bunun için yapılır. Cihat Hayber'in ötesindeki İslami gelişim ve İslam ile insanların şeref bulması adına yapılan mücadelenin önüne duran kalelerin ortadan kaldırılmasıdır. O yüzden ne demişti kardeşler? Aleyhissalatu vesselamın seriyesinden bahsederken hatırlarsınız? Seriyelerde ensarın özellikle seriyeye katılmamasındaki sebeplerden bir tanesi o günün gündeminde Müslümanların sabiti savunma yaptığı hissiyatıyla davetin önde olması. Yani hemen bunlar iki güç ellerine geçirince bak öldürmeye başladılar zihniyetin yok edilmiş olması. Ve Müslümanlar da buna ne yapacaklar dikkat edecekler. Hiçbir zaman hiçbir cemaat kan akıtmış olmak gibi bir ismi ya da vasfı kendisine isim olarak almayacak. Hayır. Cihad İslam ile insanların buluşmuş olmasındaki engeli ortadan kaldırmış olmaktır. Ve bu hayber kıssası bu anlamda gerçekten kulağınıza küpe edebileceğiniz, bu hususta aşırıya gidenler için ortaya koyabileceğiniz en büyük derildir. Çünkü can alıcı bir noktada can alıcı müşterinin olduğu yerde ve fethin insanlar için gurur verici olduğu bir yerde, kolaylık olduğu yerde, Allah'ın müjdesi olduğu yerde Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu çizgiden sapma. Yani unutma ki ey Ali biz bu cihadı insanlara ne yapmak için? İslam'ı iletmek için yapıyoruz. Yoksa İslam'dan nefret ettirmek için değil. Adam öldürmek için değil. Böyle bir dert dava yok. Yani <gülüyor> cihat hiçbir şekilde böyle değil. <gülüyor> Bu kardeşler dediğim gibi dördüncü safha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık müsaade edilen safha ve cihat emredildi. Bu hususta dile getireceğimiz bazı alemlerimiz kardeşler özellikle Zad-ı Maat'ta ki Seyyid Kutup da Allah ikisine razı olsun. Seyyid Kutup da zaten Zadul Maaddin İbn-i El-Cerciyye'nin o güzel eserinden alıntı yaparak e, bu cihat dönemi, cihat emri verildikten sonraki kafirlerin durumları ve konumlarını oradan özetle, şu şekilde özetler. Bir, cihat emri geldikten sonra kardeşler, kafirler kendileriyle ilişkilerde birkaç kesime ayrılırlar. Zad-ı zikrettiği şekilde bir barış yapılanlar. Yani dördüncü emir geldikten sonra barış yapılanlar. Kendileriyle barış yapılanların anlaşma müddeti tamamlanacak. Yani Allah-u Teala diyor ki onlarla barış içerisine girdiyseniz bu anlaşmanıza ne yapacaksınız? Sadık kalacaksınız. Kafirler anlaşmaya sadık kaldıkça siz kalacaksınız. Ama kafirler anlaşmalarından dönerler. Çünkü Allah-u Teala Tevbe suresinde La Onlar ahitlerde sadık değildirler diyor. Yani onlar o kadar rezillerdir ki değil mi? Yani o kadar rezillerdir ki, bugün haberlerde okudum. Yani ne onun adına konuşma ne bunun adına konuşma anlamı da söylemiyorum. Yani bugün mesela Türkiye'de siyaseti olarak Türkiye biliyorsun. Hani PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi bilmem ne problem, terörist bir olgu olarak görüyor. Onların nüfus kağıdını taşıyor ya da onların bir belgesini taşıyanı anında tutup içeri atıyor onlardan olduğunu diye tamamen terör muamelesi işliyor. Amerika'da ne yapıyor? Onlara tamamen Destekliyor. Her türlü destekliyor. Bugün mü? Evet gün mü? İşte haberlerde gördüğüm işte e, Türkiye'nin Başbakanı Amerika'da yani orada yüz yüzey de diyor biz PKK ile mücadelelerinizle sizin de beraberiz. Amerika olarak terörle sizin yanınızdayız diyor. Yani ne diye, ne diyeceksiniz ki Allah aşkına? Yani buna ne diyebiliyorsunuz ki? Siz? Yani bunların siyaset dedikleri şey gerçekten rezillik, rüsvaylık, yalan ve ülkenin geleceğini eee garanti adına alma adına esneklik ve siyasi politikadan gelen şey iki yüzlüktür. Yani iki yüzlüktür. Bu kadar basittir. Yani ve ya, hiç yeminleri de yoktur zaten onlar Yeminlere de uymazlar kendi aralarında da öyledirler. Yani yeri geldiğinde bozarlar ama Rabbimiz diyor ki onlar ahde vak sadık kaldı fırsat siz de kalacaksınız. Baktınız ki hainlik ediyor diyor Allah azze ve celle. Barış yaptıklarınız hainlik etme korkusu var. El altından bakıyorsunuz ki ne yapıyorlar? İhanet içerisine girmişler. Allah Azze ve Celle diyor ki, siz anlaşmanızı bozabilirsiniz. Ama anlaşmanızı bozduğunuzu onlara haber etmeden hiçbir fiil ortaya koyamazsınız. Adabı cihat adabını görüyor musunuz Rabbimizi Müslümanlara verdiği? Anlaşmanızı diyor. Karşı taraf ihanet içerisine girerse anlaşmayı bozabilirsiniz diyor. Yani adama bir bakıyorsunuz ki anlaşma yapmışsınız ama el altında gerek casuslarla gerek oluşumlarla bu adam bakıyorsunuz ki el altında ne yapıyor? Hazırlık yapıyor. Yani sana ihanet içerisine girecek bunu fark etmişsin. Rabbimiz diyor ki ey Müslümanlar bozabilirsiniz ama siz onlar gibi değilsiniz. Siz bozduğunuzu da haber edeceksiniz ondan sonra savaş açabilirsiniz. Onda bile yine Rabbimiz Müslümanlara bir ahlak ne yapıyor? Veriyor kardeşler. Ama onlar anlaşmaya sadık kaldırsa bu şekilde yapılacaklar. Yine İkinci kesim var. Bunlar savaşılacak olanlar. İslam'da savaşılacak olan kesim iki çeşittir kardeşlerim. Yani buradaki savaştan kasıt, kılıç ve mızraç, mızrakla yapılanlar Müslüman olmayanlara karşı. Dikkat edin. Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş birinci kesim kılık, kılıç ve mızrağı varıncaya kadar yapılacak savaş. İkinci kesim ise delil ve dil ile yapılacak olanlar. Birinci kesim yani her türlü kırıca varıncaya kadar, mızra varıncaya kadar tankına topuna varıncaya kadar yapılacak olan kafirlerin savaşı. İkincisi ise delil ve neyle? Dil ile yapılanlar. Delil ve dil ile yapılanlara kılıç yok. Kim bunlar? Bunlar münafıklar evet delil ve dil ile mücadele yapılanlar münafıklardır ama biz bugün bahsettik bugün cihat adı altında öyle sapma içerisine girenler var ki onların kitabında delil ve dil ile cihat yapılacak olan yok değil mi? yani yok onlarda öyle bir şey yok çünkü adam seni anında bir işinden dolayı tekfir ediyor tekfir ettikten sonra da mürtet hükmünü veriyoruz. E mürtet hükmünü verdikten sonra da açısı ortaya çıkıyor. Ha delil ile mücadele, dil ile mücadele edilecek münafıklar içerisinden ölümü hak edenler olabilir mi? Olacak tabii ki. Ama onlar içinde çok açık ve bariz neler var? İslam'ın getirmiş olduğu şartlar var. O göstergeler ortaya çıkarsa ona da onu uygulayabilirsin. Aksi takdirde de uygulayamazsın. Yine zimbiler var kardeşler. Zimmiler. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayatına baktığımız zaman Medine'de Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu cihat stratejisini uyguladığı zaman anlaşmalı olanlardan çok iman edenler oldu. Efendim zimmî olarak çok kalanlar oldu. Efendim kaçıp terk edenler oldu. Hatta kazanılanlar kaybedip kaçanlardan çok daha fazla oldu. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın cihadında Öyle bir hoşgörü, öyle bir güzellik var. Nefsini ayaklar altına aldırmayıp Müslüman onurunu zedelemediğiniz müddetçe siz kurtarma politikası gidiyorsunuz. Değil mi? Evet. Ebu Cehil'in oğlunun adı neydi? İkrime değil mi? İkrime Mekke fethedilince ne yapmıştı? Hatta yukarı sahabeyi de şehit etmişti ve ondan sonra kaçmıştı. Gemiye doğru giderken geriye döndü geldiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İzaca'a Resulullah'ı vel Feth'i değil mi? Fevç, fevç insanların İslam'a girdiğini gördüğün zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Ey Mekke'nin halkı size ne yapmamı bekliyorsunuz deyince kafirlerin bütün mantığı hatta ve hatta Müslümanların mantığı da bunu gerektirir. Ama kafirleri kesin. Çünkü onlar bizi hiçbir zaman anlamayacaklar. Onlar bizi hiçbir zaman anlamayacaklar. Yani cihadımızda da anlamayacaklar, mücadelemizde de anlamayacaklar. Nasıl anlasınlar? Yani kafirlerin bakış açısıyla bizim cihadımızın adı nedir? Huri derdine düşmektir. Ya. <gülüyor> Huri derdine kandırılmış olmaktır. Ya. Çünkü zâlike mebleghuhum minel ilm Yani onların bilgilerinin bastığı yer dünyalık olunca <gülüyor> yani sadece kafaları dünya bastığı için seni de oraya sıkıştıracak. Yani seni oraya sıkıştıracak. Dolayısıyla fedakarlık yapan bir insanın, fedakarlığını anlama seviyesinde olmayan bir çocuğun o fedakarlık yapan insana evinde durmak varken ne kendine sıkıntıya sokak, aptal gözle baktığı gibi böyle aptal gözle bakacaklar. Çünkü onlar Allah'a imanı bilmezler. Nasıl bilsinler ki? Yani sizin Resulullah, sizin peygamberiniz aleyhissalatü aleyhi vesselam, sizin peygamberiniz, ben Allah yolunda cihad etmeyi ve öldürülmüş olmayı Sonra tekrar dirilmiş olmayı, sonra tekrar öldürülmüş olmayı, sonra tekrar dirilmiş olmayı, sonra tekrar öldürülmüş olmayı ve bunun kıyamete kadar böyle gitmesini arzulardım. diyor. Benim derdim bu olurdu. Ben bunu çok isterdim diyor. İsterdim ki kafirler beni öldürsün diyor Allah Azza Rasulü Aleyhisselam şehid etsinler. Sonra Rabbim beni tekrar dirilsin. Gene şehid etsinler tekrar dilsin. Gelin şehit etsinler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istemiş olduğu, arzu etmiş olduğu şeye bir bakın. Şimdi siz Müslümanlar olarak bunun farkındasınız. Siz bunu fark edersiniz. Çünkü siz Allah Azze ve Celle'nin imanınızla hakikati fark etmişsinizdir. Cenneti fark etmişsinizdir. Cehennemin farkındasınızdır. Enner cennete hakkun ve Naru hakkun değil mi? Cennet haktır. Ateş haktır. İsa peygamber olarak haktır. Yani bunlara şahitlik ederseniz La ilahe illallah ile beraber bunlar sizi ne yapar? Kurtarır. Siz bunlara iman etmişsiniz. Onlar bunu bilmediği için anlayamayacaklar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlamadılar. O yüzden Resulullah ben size ne yapayım dediği zaman Resulullah ve Vesselam'a kafirleri, müşrikler sadece sustular. Yani bizi öldürmek hakkındır. Dergesine sustular. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haydi gidin hepiniz hürsünüz demesi insanları fevç fevç İslam'a çekmişti. Bu kuşatıcılık, bu muhabbet, bu rahmet yani cihadın kokusu budur. Cihadın meyvesi budur. Cihad adeta elindeki güzel bir bitkinin kokusu ve tadıyla insanlara buluşturursun. Onun insanlara ulaşmasına engel olan ya da kendi ellerindeki çürük olan meyvelerle insanları aldatanlara karşı onları ortadan kaldırır ve insanlığa onu götürürsün. Cihad. Mantık olarak budur. Ve böyle de olmalıdır. Ve siz bunu böyle bilirsiniz. Müslümanlar olduğunu düşünün. Yani şehit bildiğiniz gibi tekrar tekrar dirilmek isteyen tek kesimdir. Kafirler ayrı tabii ki de. Yani Müslüman olup da cennete gidecek olan kişilerden tekrar geri dönmek isteyen sadece şehitlerdir. Onlar da anam babamı çok özledim. Ya Rabbi bir göster falan değil. İşte yarım kalmış işlerimiz tamam tekrar şehit olayım ne kadar güzel yani e, Allah için akıtılmış olan kanın senin yanında mahşer günü güzelmiş gibi kokuyla dirilmiş olması ve Abdullah İbni Cahş'ın dediği gibi Rabbim bana ne yaptın deyince işte kesilmiş kulaklarım koparılmış, koparılmış bu kulaklarım kesilmiş olan burnum akan kanımda işte ya Rabbi bunu sana sundum değil mi? Saf suresindeki iman edinler size en hayırlı ticareti aktarayım mı, göstereyim mi dediği gibi Rabbimizle o ticarete girmiş olmak. Velhasıl bu hususta daha da fazla gitmeden şu şekilde dedik, bu savaşılmış olma boyutunda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın takip ettiği stratejide de ne var kardeşler? Özellikle muhabbet var. Muhammed Hamidullah'ın e, bu hususta gerçi de çok güzel araştırmaları da var. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın cihatları cihadında kaç savaşta efendim e, önde durduğu, kaç savaşta e, çadırda kaldığı, kaç kişiyi öldürdüğü şeklinde ve toplam öldürülenler şeklinde kaç kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, katılmış olduğu cihatlarda toplamda kaç kişinin öldürüldüğü şeklinde çok güzel çıkarımları var ve bu hususta Aleyhisselatü Vesselam'ın cihat kavramı ile insanlığı buluşturma adına İslam'ın iletilmiş olmasındaki mücadelesinde anlamı noktasında araştırılıp bakılabilir. Evet kardeşler ben Seyit Kutup'tan size bahsettim bu konuda Seyit Kutup'un aktardıkları <gülüyor> ve onu Seyit Kutup'tan kelime kelime işlemek istiyorum. Özellikle bu dediğimiz gibi bugün bir takım kesimdir. İslam'da yayılma stratejisi yoktur sadece savunma stratejisi vardır diyen küfre karşı İslam'ın bu emri ile adeta kendilerini onu gizleyerek rahata çıkaran hainler diyorum yani tek kelimeyle hainler çünkü Allah Azze ve Celle'nin böyle bir emri yok ve siz kafirlerin istemiş olduğu arzu etmiş olduğu istek ve arzularına göre Allah Azze ve emirlerini görmezden gelebiliyorsanız siz de dünyalık menfaat adına çıkarlarını efendim saklayan rezillersiniz. Değil mi? Reziller. Hakikaten de çok reziller. Müslümanlara vurun abalıya mantığıyla kafirlerle işbirliği yaparlar. Küfür sistemi tağutlarla işbirliği yaparlar. Efendim Müslümanların hareketinde konuşurlar. Az buçuk Allah için mücadele etme adına içerisinde bir ürperti olan Hatta ve hatta kendi sevdasını geçmiş ümmet kurtulsun diye dert taşıyan. Yani ümmet neden bu çirkefliğe, neden kafirler Müslümanların üzerine gelsin diye en azından bu onur için ortaya çıkmış olanları bile harcamaktan geri durmayan. Onlara gelince efendim alabildiğine konuşanlar. İşte falanca yerde mücadele edenler, Müslümanların köprü altı sahipsiz kalmış zavallı çocuklardır diye onları küçümseyenler. Onlara laf söyleyenler. Efendim işte e, devletin siyasetinden uzak kalmış ya da şuursuz bir şekilde ilmi öğrenmiş olanlar ne olur olsa olsa Taliban olurlar. Yani bulundukları e, ortama göre şekillenmenin bu kalamunun tek kelimesiyle. Ya yani nasıl söyleyeyim adam mesela atıp asıp duruyor. Geçen şeyi dinliyorduk. Ya, Hatipoğlu. Hatipoğlu'yu değil mi? Evet, her, Nihat Hatipoğlu'nu dinliyorduk. Yani Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ın şehit olmasından falan bahsediyor. Öyle bir konuyu dinliyorduk. Aman yarabbi siyasilere öyle ne diyor ki. Siyaset cambazları diyor. Hani ölmüşler ya. Ver Allah ver. Salla yavru nasıl olsa. Vallahi yezit olsa sen Hüseyin'in adını ağzına almayacaktın sen. Ölmüş gitmiş artık İslam bunu kabul etmiş. Her şeyi ortada. Zaten Yezid adımı da kimse koymuyor bunu da söylüyor. Vurun ya salla Yezid'in arkasından dursun. Yezid'in adamı, Yezid'in efendim göndermiş olduğu ziyatları senin olduğun şehide olsaydılar. Hadi bakayım bir siyaset cambazları at da göreyim hadi atsana. Desene Allah'ın hükmünü bırakıp da demokrasi gibi beşeri ideolojiyi insanlara uygulayan Allah'ın dininin hainleri hadi bir döktürsene. Niye döktürmüyorsun? Niye döktürmüyorsunuz? Öbür tarafta Kur'an bize yeter diyenler alabildiğine zavallı, mazlum halkın efendim evet doğrudur bir kısmı bidattır, hurafedir efendim e, uydurmadır ama bu halkın saçma sapan hurafelerle uğraşıp da bu halkın içerisinde doğru olanları bile sırf kendi Kur'an düşüncelerine uymuyor diye vurma balıya misali televizyonlarında haykıranlar değil mi? Kitaplar yazanlar vurup vuruşturanlar Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Allah'tan başkasına çağıranlar var. Allah'tan başkasına kulluk etmeyi davet edenler var. Allah'ın emrini çiğleyenler var. Açın tek kelime söyleyinsene. Tek kelime niye etmiyorsunuz? Biz Bukhari'de bir hadise alıp konuştuk diye. Yani göğsünüzü kabarta kabarta dalga geçe geçe kuza kuza sinirlene sinirlene. Yani döktürüp döktürüp duranlar. Allah'ın ayetlerini bir tarafa atarak, gel yani bir önce deste bahsettiğim gibi, yani sırf ayet yazdı diye imamlıktan atılanları konuşun sana devlete sisteme söyleyinsene bir şey. Sen bu Kur'an'ın bu hükmünün nasıl ortadan kaldırırsın diye tek kelime edin diliniz kurusun sizin, dilsiz şeytanlar sesi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlar bunlar. Konuşun sana. Niye konuşmuyorsunuz? Değil mi? Efendim bu getirilen adamın dinle imanla hiçbir alakası yoktur. Ben biliyorum ki bu adam peygambere ahlaksızlıkla her türlü pislikle peygamber hakaret eden bir adamdır. Ben bunu cenazesine kılmam diyen imamı görevden atıyor. Döktürünsene. Allah'ın Rasulü Resulü Evla bil min Müminlere nefislerinden daha sevgilidir ayetinin. Kur'an ayeti. sana Niye yazmıyorsunuz? Niye dikkat etken kenarlarında döktürmüyorsunuz? İşte bunlar cidden rezil. Bunlar az bir pahaya ayetleri satanlar işte bunlar. Az bir pahaya ayetleri satanlar ve görmezden gelenler. Örnekler alabildiğini çoğaltılabilir. Meksadımız tabii ki bu değil ama bunlar işte ağızlarını doldura doldur. Hayır efendim ya. Savunma savaşıdır. İslam savunma savaşıdır. Çünkü şu anda dünyada kardeşler dünyada Küfürlerin, kafirlerin ya da önde giden ülkelerin diyelim birinci dünya, birinci dünya ülkesi demiş oldukları o çirkef düşüncenin mensuplarının müsaade ettiği iki tane savaş var. Yani o da ideolojide gerçekte de öyle değil. Gerçeğe baktığımız zaman halkları, mazlum halkları sömürenler bunlar değil mi Allah aşkına? Yani mazlum, kimsesiz halkları, fakir insanları daha dününden tutun bugün ne kadar Afrika'daki zenci olan insanları gemilerinde neler etmediler? Amerika'ya taşıyıp da it köpekten daha betersiniz diye köleleştirmediler mi? Kalkıp bir de öldürmediler mi? Ve bunu akın akın yapmadılar mı? Her şeyleri o insanları kendilerine gidip kendi dillerini bile onlara mecbur kılmadılar mı? Niye bugün Afrika'nın birçoğu insan çatır gibi İngilizce, Fransızca konuşuyor Cezayir'de? Kendi dilini benim dilim, sen insan değilsin, dedi. benim dilimi konuşacaksın diye bunlar değil mi? Evet bunlardır. Güney Afrika'da düşünme taş şeyiniz yok. Düşünme hakkınız yok, seçme hakkınız yok. Biz bizim nüfusumuz 4 milyondur. Siyahiler ve zenciler 20 milyondur ve biz Karar vereceksiniz, uygulayacaksınız. Dışına çıkma hakkınız yok, sizin hiçbir şey hakkınız yok diyerek Güney Afrika'da 1990'a kadar neydi o adamın adı? 1990'dan sonra Güney Afrika başbakanı yani seçimde başkan olmuştu. Mandela mı? Heh, Mandela mıydı? Nedir işte o? Yani daha 90 ya şurada 15-20 senelik olay bu ya. Daha 20-25 senelik önce siz ne zamandan beri efendim insanda hürriyet telalı kesildiniz siz? Sizin geçmişiniz kan ve kemikten başka nedir? İşiniz gücünüz sömürmek değil midir? İşiniz gücünüz insanları aşağılamak değil midir? Her şeyinizde, her şeyinizde her türlü uygulamanızda pissiniz. Ha ideolojik olarak geldik konumuza. İdeolojik olarak kağıdın üstünde hürriyet tellallarıdır ve iki tür savaşa müsaade ederler ideolojik olarak. Sadece savaşı biraz el altına attılar alttan yapıyorlar. Ve kendilerine uşaklık yapabileceklere yaptırıyorlar bunu. Ayrı bir olay. Ama iki tür savaşa müsaade ediyorlar. O da nedir? Bir, toprağına saldırı varsa savunabilirsin. Ama tabi bu da onlar saldırmıyorsa. Yani onlar saldırmayacak. Onlar saldırıyorsa haklıdır. <gülüyor> Hatta benim Facebook'a aldığım bir yazı var biliyorsunuz. Bu kafirlerden bir tanesinin sözüdür. Değil mi? Zenginlerin savaşına Zengin, zenginlerin terörüne savaş denir. Fakirlerin savaşına da terör denir. Yani böyledir. Eğer onlar saldırıyor, onlar saldırıyorsa haklıdırlar zaten. Yani tabii ki haklıdırlar. Ama onların dışında başka birisi saldırırsa savunma hakkım var. Bunu kabul ediyorlar. Bir. İkincisi kendi ırk taşına saldırılırsa. Şu anda güya dünyada ideolojiler Hitler'i, Mussolini'sini, şusunu, busunu, buna eleştiriyorlar değil mi? Eleştiriyorlar. Yani kanunlarında Yahudilerin de empoze etmesiyle Allah'a ortaya koyuyorlar. Gariban uşağın bir tanesi. Yani Facebook'ta bir gün bir tanesine kızmış, acayip kızmış İsrail'in Filistin'e yaptığına göre. Ulan Hitler neredesin diye bir yazı yazmış, burnundan getirmişler. Burnundan getirmişler. Efendim işine el koyuyorlar, iş yapmak istiyor, belediyelet getiriyor, onları vermiyor, mahkemeye gidiyor, mahkemede dünya cezasını kesiyorlar, onu da iş hakkını elinden alıyor. Sadece bu. Hitler neredesin diye. Yani bunu yaptırmış ve <gülüyor> Avusturya makamları buna bunu yapıyor. Sadece bunu yazdığı için. Mantık olarak ne? Hani biz milliyetçiliği körükledik, milliyetçiliği öldürdük. Tabi onu İslam ülkelerine pazarladı. O yüzden bizim İslam ülkelerinde şimdi çıktı. Biz Türk'üz. Yani Kürtler olarak biz efendim hür olmalıyız. Araplar olarak biz başkasının niyet arayalım kim gibi. Bu pisliği bizim orada rahatlıyor. Bizimki de şu anda onunla meşguller. Ama bunlar da reddetmiş değiller. İdeoloji olarak daşına bir zulüm varsa savunma mekanizman kabul mü? İdeoloji olarak kabul. Yani eğer atıyorum şu anda diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinde 150 tane Alman zulüm görüyorsa Alman Devleti her türlü neyi başlatabilir orada onlara savunma adına mücadele edilebilir. E bu 150 tane Almanın dışında 500 tane insan olduğu için zulüm gören var. Hani sen ideoloji milliçilik ideolojisini atmıştın. Onlara karşı düşündüğün zaman da değil mi bitiyor? Yapamazsın diyorlar. Ya e hani hani ırkçılığı atmıştınız. Anlatabiliyor muyum düşüncemi? Hani ırkçılığı atmıştınız. Irkçılığı ortadan kaldırmışlardı ki ya halbuki hala resmi olarak gayriresmi de her türlü çıkarcı var da yani resmi olarak da hala atmış değilsiniz ki. Siz çünkü insanlığa yapılan zulme karşı olmak diye bir derdiniz yok. Hele Müslümanlara hiç yok. Elinizden gelse burada 92-95'te Bosna gibi burununuzun dibinde Müslümanlar katledilmiş olmasını görmezden gelirsiniz. Yalancılarsınız. Ama biz böyle değildik. Ve böyle de olmadık hiçbir zaman. İslam milleti olarak böyle de olmadık. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir edep aldık. O da neydi Resulullah aleyhissalatu vesselam? Unsur-u ehake zalimen ev mazluma Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et. Felakudvan illa alezzalimin zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur da bu çatışmaz. Çünkü dediler ki Allah'ın Resulü mazlum olan kardeşimize yardım edeceğiz. Ama zalim olan kardeşimiz nasıl? Yani Müslümanların içerisinden zulmeden olursa diyor Resulullah onun elini tutun. Bu ona yardım etmektir. Onun elini tutun bu ona yardım etmektir. Onu görmezden gelmek yardım etmek değildir. Onu tutup çekmek yardım etmektir. Çünkü bu Müslümanı doğruya getirirsin. Eğer gavur mu, kafir mi, alabildiğine zalim mi hala devam ediyor, tutar onun da çekersin. Gelmiyorsa kesersin. Bu, bu kadar yani. Ama bir, birilene görmezden gelemezsin. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne buyurdu kardeşler? Bir gemi hadisi var değil mi? Gemi hadisi. Alt katta olanlar, üst katta olanlar. Alt katta olanlar bir ırk olarak düşünün, üst katta olanlar bir ırk olarak düşünün. Şu anda resmi ideolojilerin dünyadaki batı düşüncesi bu düşüncededir. Kendi ırktaşım. Ben alt tabakayım, üst tabak. Alt tabakadakine ne olursa olsun, üst tabakine ne olursa olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emri bilah yani münker gerçeğiyle alttakiler insanlar bir gemiye yerleştirilmişler. Biliyorsunuz. Alttakiler var diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üsttekiler var. Alttakiler diyor her su lazım olduğunda Su almak için üste çıkıyorlar ve üstte ne yapıyorlar? Oradan sularını alıp geliyorlar. Yani sonuçta farklı kesim bunlar. Ve bunu dediler ki ya biz üsttekileri rahatsız etmeyelim. Yani onlar ayrı, bunlar ayrı. Ya da onlar zaten rahatsızlılıktan ifade ediyorlar her neyse. Ve diyor üsttekileri rahatsız etmeyelim diye alttan bir delik açarlar. Bu hadis çok geniş anlamda her boyutta e, şerh edilebilir. Bu şerhlerinden bir tanesidir. Yoksa öbür... Bireysel anlamda Müslüman'a kendi içerisinde şerhı vardır. Biz şu anda bu işlemiş olduğumuz konu üzerinden onu değerlendirirsek. Ve onlar diyor artık üsttekiler rahatsız etmeyelim diye ne yaparlar? Alttan şuradan bir delik atalım, altta su Yani şu gemiyi alttan küçük bir derelim, oradan suyu alalım içelim. Niye üsttekilere karışalım? Ayrı olsun. Onlar başka, biz başka. Ve o yer diyor, üsttekiler onlara engel olmazlarsa beraber batacaklar. Beraber batacaklar. Ve bunlar bugün de böyledir. Siz neye engelsiniz? Kendi ırkınızın dışında başka bir ırka hiç vurdum duymaz takılıyorsunuz ya. Yani. Madem insanlıksa insanlık. Bizim Türkiye'de de artık böyle reziller çıktı biliyor musunuz? Ya bizim Türkiye'de artık böyle reziller var. Türkiye sınırları içerisinde Türklere bir şey yapılıyorsa adam vavelayı koparıyor yani. Ama sınırın öbür tarafında sınırın öbür tarafında ona ne diyor ya? Vallahi biraz Suriye'nin. Ölsün kesinlikle savaşın da kendilerine diyor. Yani böyle diye çok insan var yani. Ve sen resmi sistem olarak Ertuğrul'un babası Süleyman Şah hazretlerinin kemiklerinin kurtarılması için askeri operasyon yapıyorsun. O kemik niye? Türk kemiki. Yani... O kemiklerin etrafında binlerce insan, kadın, çoluk, çocuk, bu ümmetin Muhammedun Resulullah diyen evlat insanlar bunlar. Biz İslam, Müslüman oldukları için sonuçta öldürülüyor bunlar. Kıyımdan geçiriyorlar. Bana ne diyorsun? Niye Türkiye sınırında değil? Hani, hani ırkta, sizin, bu mu sizin insanlık adına? O zaman insanlık adına konuşmayın. Her bir sisteminiz kendi ırkı adına konuşsun. Yanlış mı düşünüyorum? Ya da yanlış mı ifade ediyorum? İnsanlık adına konuşuyorsa bunu insanlık üzerine inşa edin. Biz sizin neler yaptığınızı biliyoruz, ne zulümler işlediğinizi biliyoruz. Ve siz bizim içimizde kalkıp da bu kafirlerde çekinip de İslam'ın, evet İslam'ın yayılım politikası vardır. Bunun adını cihat da diyebilirsiniz. Ama nasıldır? Ama nasıldır? Bakın Seyyid Kutup'tan dinleyelim. Hızlı hızlı kardeşler okuyacağım. Dikkatinizi verin inşallah. Seyyid Kutup diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine müsaade edilmesiyle beraber, şartlara indirilmiş olmasıyla beraber, anlaşmalar olsun, zımbiller olsun efendim sonra bütün fitne ortadan kalkıncaya kadar ki cihadın müsaade edilmiş olmasıyla beraber baktığımızda diyor biz bu cihad kavramının, cihad hareketinin birkaç belirgin özelliğini diyor, görüyoruz. Birinci özellik diyor dikkat edin. Birinci özellik bu Dinin yöntemi konusunda ciddi bir gerçekliliktir, hayata yönelmedir. Yani din doğrudan hayatı müdahale içerisine alır ve insanları Allah'ın indirmiş olduğu şer'i hükümler ile kurtuluşa iletmede ideal olarak efendim sadece düşünce olarak bunu ortaya koyamaz. Fiili olarak da bunu bir gerçek vaka olarak alır ve hayata yönelir. Beşeri yapılara karşı çıkan bir harekettir. Allah'ın hükmünün dışında hiçbir beşeri hükmü takmaz. Çünkü Allah'ın indirdiğinin dışında hiçbir beşeri hükmü insanlara adaleti getirmez. İnsanlara adaleti getirmez. <gülüyor> Varoluş yapısına uygun araçlarla gerçekleştirir bunu. Bunu yaparken de haram yollara başvurmaz. Hilekarlığa başvurmaz, düzenbazlığa başvurmaz, ahlaksızlığa başvurmaz. Bu gayesini gerçekleştirmek için de uygun ve meşru olan işlerle bunu yaptırır. Maddi gücü elinde tutanların desteklediği bazı sistemlerin üzerine kurulduğu düşünsel itikadi cahiliyeye karşı çıkar. Evet, bir önce bahsetmiş olduğum şey. Yani bazı sistemler üzerine kurulduğu düşünsel itikadi cahiliyeye kim veriliyor bunları maddi gücü elinde bulunduranlar. Kim maddi gücü elinde bulunduruyorsa öyledir. Öyledir. Ve İslam bunu tanımaz. Daha sonra İslam hareket bütün bir yapıya karşı mümkün olan her bir şeyde ne yapar? Karşı çıkar. Bu dinin diyor, cihat hakkındaki metoduna denil göstermek üzere Kur'an'daki kaynakları ileri sürüp de. Dikkat edin burayı. Bir önce bahsetmiş oldum. Hani İslam'da yayılım politikası yoktur, sadece savunma vardır diyerek bir önce bahsettiğim hayatları ve geçmişleri hep kan ve kemikten ibaret olan, hala da aynı şeyi yapan tamam mı? Ee, batı düşüncesi, Batı ideolojisi ve onlara karşı da İslam'ı savunacağım diye bunu inkar edenler. Seyyid Kutup diyor ki, bu dinin cihat hakkındaki metoduna delil göstermek üzere, Kur'an'daki kaynakları ileri sürüp de, hangi kaynakları ileri sürüyor bunlar? Benim en başta okuduğum sabretmek ve İzin verildi. O ayetleri öbürleri görmüyorlar. Ya Tevbe Suresindeki Bakara Suresindeki efendim hani onlara toplu halde fitne orada, onları görmüyorlar. İlk inmiş ayetleri öne sürerek bu dinin özelliğini göz önünde tutmayanlar, bu metodun açtığı merhalelerin özelliği ile çeşitli kaynakların her merhale ile olan ilişkisini idrak edemeyenler. Bunlar diyor Seyyid Kutup idrak bozukluğu var bunlar. İslam'daki cihadı böyle anlayan idrak bozukluğu var. Hangi idrak bozukluğu var? Burada kimi kastediyor? Kastettiği bir. Bazı İslam, yani İslam'ın cihat merhaleleri yerine, zamanla kişiye, kesime göre her zaman belirginlik ifade eder. İkinci merhale gündeme geldi, ikinci merhalenin ayetleri gündeme gelir. Üçüncü merhale gerçekleşti, üçüncü merhalenin ayetleri gündeme gelir. Bunu fark etmeyenler bir ayet öbürü nesk etti, bu bunu kaldırdı, bu bunu kaldırdı der. Aten bir tanesini alır. Bunlar da bunun içerisinde ya da dediğim gibi farklı düşüncelerle idrak edemeyip de bir kısmını görmezden gelenler. Bunlar diyor ağır bir hataya düşmüşlerdir. Bu dinin metodunu tanınmaz gılıklara büründürmüş olurlar. Tanınmaz gılıklara büründürmüş olurlar. Kaynakları aslında taşımadıkları gayeye dönük esas ve kaideler yüklemiş olurlar. Evet. Ağır mı oluyor? Yok. Yok diyeyim de kendimi teselli edeyim. Yani. Biraz daha kaza geldim belki devam edelim. O zaman şöyle seçeyim seçeyim de tek tük. Onlardan okuyayım. Bu yanlış anlamalardan bazıları İslam'daki bu cihadın merhalelerini fark edemeyenler her merhale için indirilmiş olan ayetleri yerli yerine oturtamayanlar diyor kardeşler, almış olduğu her merhalenin hükmünü İslam'ın son hükmü zannederler diyor. Anladınız? Aldığı ayetleri İslam'ın o, o merhale için aslında verdiği hükmü İslam'ın son hükmü addederler. Mesela Adam Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine bakıyor. Rabbimiz Tebarek ve Teala bir yerde müşriklere karşı ne diyordu? Sabredin, görmezden gelin, güzelce yüz çevirin. Bu birinci merhale. İkinci merhale diyelim, ikinci merhale savaşa izin verildiği sadece saldırı olduğu zamanki savunma mekanizması. İkinci merhale bu. Üçüncü diyelim, dörde almayalım çünkü iki, üçte dört zaten aynı. Üçüncü merhalede toptan savaşmanın farz kılındığı ve müsaade edildi. artık emredildi. Şimdi diyor ki bir kısım bunlar belki tarikatçılardan çoktur böyle olanlar. Yani birinci kısım sadece ilk hükümler alıyor. Hangi hükümler alıyor? İşte hoş gör, görmezden gel, şunu yap, bunu yap. Ben bir tanesini bahsederken, tebliğ cemaatinden biliyorsunuz, ahlaklı, edeptiz, konuşuyor, konuşuyor, anlatıyor, öyle tatlı tatlı anlatıyorlar ki erirsin. Yani bunları konuşurken, ederken adama diyorum ki ya sen bütün bunları insanla anlatan sen. Sen Allah'a ortak koşmayı bilmez misin? Evet doğru. Bir e, kahvehanedeki bir insanı kurtarmış olmak için çaba sarf etmek tabi ki güzel bir olaydı. Ama biliyor musun ki bir zalim çıkartmış olduğu bir kanun ile 70 milyonu kahvehaneden daha beter duruma getiriyor. Farkında mısın? Bunu? Evet onlar zalimdir diyor. E o zalimleri niye görmezden geliyorsun? E, Allah hidayet etsin diyor. Allah görmeyi, görmezden gelin diyor. İşte şey yapmaya, hoşgörüm. Ne demek dedim ya? Adam gelse dedim Allah aşkına. Yani gelse dedim o zalim, isim de verdim o zaman şimdi öldü. Şu zalim dedim gelip tependen aşağı bildirse ne deselim elimi açayım. Ya Rabbi hidayet et dedim diyor. Yani adamdaki mantık bu. Birinci merhaledeki ayetleri bunlara yüklemiş bunların önde gelenleri. Tamam mı? Yüklemiş. Neyi ayetlerini? Görünmezden gelen hoş, görün, şunu yapın, bunu yapın. Mesela Seyyid Kutu'nun bahsettiği bir kesim de var. Onlar da ikinci merhaleyi almışlar. O ikinci merhale için indirilmiş olan ayetleri en sok hüküm zannediyorlar. Hangi ayetler onlar? Size savaşıldığı zaman savaşın. Size savaşanlarla savaşın. Bu ayetleri son hüküm zannediyorlar. diğerlerle bunlara göre uyguluyorlar. Seyyid Kutu diyor ki bunlar da Yanlış. Keşke birileri bunu gerçekten böyle anlasa hata etmiştiriz. Ama bizim kızdığımız nedir? Kafirlere hoş gözükmek için bu merhaleye yapışmanın rezilliği başka bir rezilliktir. Bunun hesabını veremezler Allah'a. Bunun hesabını Allah azze ve veremeyecekler. Veremeyecekler. Çünkü öyle bir gün gelecek. İnsanoğlu neden yapmadım diyecek. Kendisi için çekindiği, kendisi için çekinmedi. Değil mi? insan ölüyor. Allah rahmet eylesin. Ali Hoca Ali Küçük'te gitti. Rabbim inşallah merhametiyle yararlı olsun. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani mesela diyelim ki hoca olarak düşünüyorsun. Hani bu vefat etti. Hepimizin döneceği yer. Allah azze ve celle umduğu güzelliklerle inşallah müjdelesin onu. Acaba Ali Hoca şu anda bunu eleştiri anlamda söylemiyorum. Ali Hoca'yı çok severim. Bizim üzerimizde hakikaten emeği de çoktur. Yani şahıs olarak emeği değil ama hakikaten çalışma ve bilgisi olarak emeği çoktur. Biz 18-19-20 yaşında. Allah şahit ben onun kasetlerle uyuduğuma, kaç sefer uyuduğuma şahittimdir. Yani kaç sefer uyuduğumu bilmem ya. Yani. Onun kasetlerini dinlerken uyuyakalmışımdır. Ama acaba şu anda Allah hesap verirken Allah Azze ve Celle'nin karşısında ya şu hususta görüşümü beyan ederken keşke birileri nedir demeseydim durumunda değil mi? Değil mi? Keşke birileri nedir diye hiç düşünmeseydim durumundadır. Yani eğer ki bir nokta varsa Allah Azze ve Celle ona kulum neden bunu söylemedin, neden bunu açıkça ifade etmedin dediğinde Ali Hoca şöyle geriye bakıp evet ya siyasiler vardı akrabalarım vardı, çevrem vardı, dostlarım vardı. Yani düşünce olarak bana uzak olsa bile beni e, çok sevenler vardı. Farklı cemaatlerden beni Efendim konferanslara çağırıp bana hoş muhabbet edenler vardı ve ben bu görüşü söylerken biraz onları dikkate almıştım ve çok açık ve belli bir şekilde ifade etmemiştim. Keşke hepsinin canı cehenneme etseydim demiyorum. Değil mi? Hepsinin canı cehenneme. Allah bana neden dediği zaman diğerlerinin ne, huy, ne hükmü var ki? Ne hükmü var? Ne hükmü var? Ne siyasiden hükmü kaldı, ne diğer cemaatlerin hükmü kaldı, ne dünyalıkların hükmü kaldı, ne akrabaların hükmü kaldı. Allah Azze ve Celle dese ki ey Ali kulum nasıl kurtulacaksın? O bütün insanlığı versem onları feda eder misin dese Ali Hoca anasını da feda edecek, babasını da feda edecek. Değil mi? Evet ya Rabbi. Yani biz de bunu söylemekten niyetim Ali Hoca evet. eleştirmek değil. Kastettiğim yani ona hem rahmet okuyalım anlamında olsun yani hem de bu netlikle hayatı algılamış olmak. Allah'ın ayetlerini bu anlamda kafirlerin ve piyasadaki kendilerine karşı bir propaganda içerisine gireceklerin yaklaşımlarını dikkate alarak gündemlerini oluşturanların rezillikleri. Onlar hesap veremezler. Yoksa birisi gerçekten böyle düşünmüşse hata etmiştir. Allah dolu eylesin dersin. O ayrı bir olaydır. Kimileri de üçüncü safhayı en son ki nokta alıyor diyor, ima, e, seyir kutup. Yani üçüncü safa neydi? Artık savaşması gereken safhadı. Yani şu anda belki birinci merhale ya da ikinci merhaleyle karşı karşıyasın sen. Üçüncü merhale şu anda belki yok. Ama adam sadece üçüncü merhalenin ayetlerini alıyor. Onları görmezden gel, efendim onları hoşça terk et, yine vehçur hecran cemile, güzellikle onlardan hicret et, terk et, vele rabbike fasfir, Rabbin için sabret. Bugün okuduğumuz ayetlerden yani bu ayetin hepsini geçmiş. Adam sokakta gördüğü kafire bilen neredeyse üçüncü merhalenin hükümlerini uygulayacak. Bu da yanlış. Burayı iyi bildin mi? Ha, bu merhaleler, Seyyid Kutup diyor ki, İslam'ın cihat kavramı bu merhaleler üzerine inşa edilir ve Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle her bir merhale için en güzel hükmü uygulanacak şekilde belirlemiştir. Ve gerçekçidir. Ya ideolojik değildir. Yani sana savaşan kişiye karşı iyilik tellalı kesil demez sana İslam. Ama seni yurdumdan çıkartmayana karşı da savaştırmaz. Her bir merhalede gerçekçi ve merhametli yol budur işte. Cihadın zeminleri burada oturtulur diyor. Şöyle hemen bakayım hızlı hızlı seçeyim. Ve böyleleri diyor, İslam'ın yeryüzündeki tüm zorbaları ortadan kaldırarak onlara Allah'a kul etmek gibi derdini ve bu faydasını İslam'dan soyutlarlar ve kafirlere şirin gözükürler. Kafirlere şirin gözükmek için böyle yaparlar. Oysa ki insanlara getirdiği inancı zorla benimseterek değil, fakat insanlarla bu inancın arasını Açık ve serbest bulundurarak insanları kulların kölesi olmaktan kurtarıp kulları Rabbine kul olmaya yüceltmek bu dinin metodudur. Dikkat edin ama. Bu cümleyi okuyayım bitireyim yoksa sıkıldığınızı hakikaten fark et Öyle hissediyorum. Bu cümleye dikkat edin. Halbuki diyor, İslam'ın getirmiş olduğu bu düşünce, cihat düşüncesi zorbaları ortadan kaldırır. Ve insanları Rablerine kul eder. Ve insanlar ile bu inancın arasını sadece açar. İnsanları öldürmez. O yüzden İslam'da cihat varken halka ne yapılmaz? Dokunulmaz, ilişilmez. Çünkü İslam'ın derdi beni onlara götürdür. Anladınız? Seyyid Kutup diyor ki birileri kalkıp bu İslam'ın hareketli metodunu yoktur deyip kafirlere şirin gözükürken aslında İslam'ın hiç de kafirlere dokunmaksızın sadece zorbaları ortadan kaldırıp kendisiyle insanların buluşması için hareket etmesi lazım, yayılması lazım. Bu İslam'ın bu düşüncesine ne yapıyorlar? Darbe indiriyorlar. Darbe indiriyorlar. Yani kalıp içerisine giriyorlar. Ve bu şekilde insanların kulağı Kul olarak kula köle olarak kalmasını ne yapıyorlar? Hoş görüyorlar. Değil mi? Evet. Siz kula kul olun. Siz ne zaman Müslüman olabilirsiniz? Siz ne zaman bize saldırırsanız, biz de size sal savaşırsak belki o zaman Müslüman bir Böyle Müslümanı yayma mı olur ya? Böyle Müslümanı yayma mı olur? Götüreceksin oraya. Engel olanı kaldır. İnsanlara İslam'ı götür. Kabul eder, etmez. Sırbı kabul etmiştir. Sırbı kabul etmemiştir. Osmanlısı kabul etmiştir. İkisinin de halkına ilişilmemiştir. Sadece zorbalar ortadan kaldırılmıştır. İşte Seyyid Kutup, İslam'ın diyor, cihadına bir bakın gerçekçi olan bu diyor. Diğer ideolojiler gibi İslam, iyilik yapacağız, kardeşlik, barış barış deyip de az buçuk sıcak savaş dönemi ortaya çıkınca diğerlerinin her türlü kanuna giren bir saçma ve gerçekçi olmayan ideoloji değildir İslam diyor. Müsaade etmez buna. Kafanızda canlanıyor mu? Kafanızda canlandığı zaman İslam'ın rahmeti, cihat hareketiyle kafirlerin demokrasi mücadelesini çok iyi karşılaştırıyor. Hangisinin gerçekçi, hangisinin merhamet, hangisinin e, insanlık için gerçekten en güzel olduğunu görüyorsunuz. Üçüncü özellik de diyor kardeşler, bunu zikredip bitiriyorum, üçüncü özellik ise bu kesintisiz hareket ve değişen araçlar bu dini ne belirlenmiş esaslarından ve ne de müşahhas kayesinden uzaklaştırmaz. Araçlar değişmiş olabilir. Zaman değişmiş olabilir. Zemin değişmiş olabilir. Ama ne olursa olsun İslam'ın getirmiş olduğu temel direktifler vardır. Ve bütün mücadeleler, yani işte kılıç yap, işte tamam Bütün mücadeleler İslam'ın getirmiş olduğu o temel esaslara göre ayarlanır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk günden itibaren yakın akrabaları, Kureyş kabilesi, sonra tüm Arap'lar ve yeryüzü insanlarına muhatap tutarken bu esası bildiriyor ve işte bu tek gaye ulaşmayı istiyordu. O da neydi? O da kullara, kulluktan insanları Allah'a kulluğa davet etmek ve engel olanları bertaraf etmek idi. Evet bu şekilde özetleyeyim de bu şekilde bitirmiş olayım. Cihat kavramını bu şekilde anla, e, güzel Allah'a iyice kavradıysak bundan sonra Resulullah ve Selam'ın Medine'den sonraki cihat e, safhalarında seriyelere de birebir ne yapacağız? Bir sonraki dersimizden devam edeceğiz. Ama seriyeler ve cihat yani Cihat denilince merhaleleri aklınızda kalsın. Merhaleleri her bir merhale için indirilmiş olan ayetler aklınızda kalsın. Ve her bir merhalenin muhatabı olan kafirlerle ayrı bir hükmün ama bütün bunlarda, hükmün geçerli olduğu aklınızda kalsın, bütün bunlarda tek gayede nedir? Ey Ali, birisinin senin vesilenle hidayete ermesi, gök ve yerdekilerin hepsinin, senin olması daha hayırlıdır ve yine Ey Üsame savaştayken bile kılıcı çekmiş. Altına doğru şöyle seni vurup düşürseydi boynunu kesecek olan adam bile kılıcının altında la ilahe illallah derse. kalbinimi yardım diye dur. Kurtarmaya bak. Kurtarmaya bak. Bugün cihat diye diye Müslümanların kanına girendir. Cihad diye diye bizi bile korkutanlar. Yani cihat, anne korkmadan kasma anlıyorsunuz. Yani cihat diye diye nice tertemiz, alnı pak, yüzü nurlu Müslümanlar, çatır çatır doğrayanlar. Allah sizi bu ümmetin içerisinde ya hidayet etsin ya da ümmeti sizin tehlikenizden bir an önce kurtarsın. Yine Allah Azze ve Celle kafirlere karşı rezilliklerinden dolayı İslam adına söz söylemiş olma hakkını kendilerinde bir şekilde elde etmiş, görüp öyle zannedip şafillerin şirin gözükeceğiz diye İslam'ın asıl maksadını hakikaten de hem kâfirleri hem de müslümanları mahrum eden o rezillerden de Allah azze ve celle ümmeti bir an önce beri ve uzak kılsın. Evet. Allah azze ve celle çıkış yolunu göstersin da bizeden evet. razı olsun ve evet. ahirete âmen. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Böyle istedikleriniz son şey.